Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Ee, bugün Öğretmenler Günü. Ee, dün yaşanan olayları, Ankara'da yaşanan olayları kınıyoruz. Ee, bunun yanında bilimsel temellere dayanan ve... E, Haklarını tam olarak alabildikleri bir eğitim hizmeti vermeye çalışan e, tüm öğretmenlerin, öğrencilerin yanında olan tüm öğretmenlerin de öğretmenler günü kutluyoruz. Evet, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Evet, bugün e, mini mini muallah kitabıyla başlıyoruz. <gülüyor> Bayılıyorum bu ismi. <gülüyor> evet, adı yeter. Mini mini muallah kitabını e, Nesin yayınevi Çocuk Cenneti kitaplığı e, yayınladı. Onların birçok kitabından söz ettik bugüne kadar ee, resimli kitaplarından e, özellikle söz evet. ettik çünkü çok iyi resimli kitaplar yapan bir yayınevi yani hakikaten birkaç yayınevinin birisi bu kadar e, nitelikli e, resimli kitap üreten e, Çocuk Cenneti Kitaplığı Mini Mini da e, Emma Chichester Clark'ın e, yazıp resimlediği ve Tülay Dikenoğlu Süyer'in Türkçe'ye çevirdiği e, bir kitap. Ee, kitap aslında bir e, İngiliz çocuk tekerlemesine dayanıyor. Bu çocuk tekerlemesinin işte hemen e, kitabın girişinde zaten Türkçe uyarlanmış hali var. Mini mini mualla bir mindere oturmuş. Çorbasını içerken kocaman bir örümcek gelince yanına korktu kaçtı mualla. Ee, diye ee, tabii İngilizcesi daha e, farklı. Yani söylerken ki o e, düzeni daha farklı daha ağza oturuyor. İngilizcesi de zaten bu kadar yani. Tabii tabii işte altı... o uyarlanmış yani hani... E, bu hani bebekler için vardır ya hı hı. tekerlemeler. Evet. Bu da o tekerlemelerden bir tanesi ki hani bizde aslında yani çok geleneksel tekerlemeler falan vardır ama çok hani kullanılıyor mu kullanılmıyor. Ben pek rastlamıyorum mesela bebek tekerlemeleri. ...söylendiğini duyuyor musun? Bilmiyorum. Yani mutlaka vardır bir şeyler... ...ama ben bilmiyorum açıkçası. Ya yok yani. Geleneksel olarak zaten bir, bir sürü tekerleme var... ...onları biliyoruz ama hani kullanılıyor mu... ...ya da ne bileyim mesela güncel tekerlemeler... ...yani yeni üretilmiş tekerlemeler var mı? ...ben rastladığımı da hatırlamıyorum. Buna evet. keşke baksaydım evet. gelmeden önce. Bu da benim eksiğim olsun bugün. <gülüyor> ee, peki devam edeyim kitaba. Mini Mini Muhalla'nın... E, işte, e, ...örümcek gelince kaçtığını... ...anlatan tekerlemeye... Ee, bir yorum e, olarak bu kitap yazılmış diyelim. Ee, çünkü bu sefer kitabın başlangıcında mini mini mualla mindere oturmuş çorbasını içerken geldi bir örümcek yaklaşıp yanına. Dedi ki muallaya lütfen kal burada. Kitap böyle başlıyor. Bir ve bu yazıyor. bir. Yanında da bir yazıyor. Ee, sonra ar arka sayfaya geçiyoruz. Arka sayfada mualla işte mindere oturmuş çorbasını içmeye devam ediyor. Bu arada iki lemur geliyor. Trampetleri, bayrakları ve süsleriyle gösteri yapmaya. İkide de, de e, Bayağı bir şenlik başlıyor e, üçte e, o çorbasını içerken ve iki lemur şenlik hazırlıklarını sürdürürken e, işte menevişli papyonları olan e, ve yelekleri uçuk gri şeyler geliyor e, saksanlar saksan. geliyor çok üç güzelmiş. tane saksan Mo zaten muallat oturuyor sürekli orda değil mi muallat sürekli tabii bütün doğa ona çalışıyor şu anda yani, <gülüyor> muallat çorbasını içerken hiç canı sıkılmasın aman e, çok e, keyifli zaten e, Saksanın kullanılması yani bence evet. çok güzel. Çok sevdiğim bir kuştur. İşte e, bu hazırlıklar sürerken lemurlar, saksanlar vesaire örümcek de bir kenarda çalışıyor olsa gerek. E, dört, e, arka sayfada dörtte dört tane tilki geliyor ağızlarında hediye paketleri ve çektikleri kızakta pastalarla Oo. diye. Amanın yani çorba nereye dönüştü yani nereye gidiyor o çorba Alttıkmış sırf yani. <gülüyor> <gülüyor> sonra beş var işte beşte e, mini mini mualla hala çorbasını içiyor burada. Çorba bitmeyen buz gibi oldu. Çor... <gülüyor> <gülüyor> yani e, ondan sonra beş tombul kedi geliyor işte bunların süslü şapkaları var limonataları var çikolatalı kekleri var yani daha ne olsun yani. Sonra altıya geçiyoruz altıda muallanın bu bitmeyen çorbası bitmemeye devam ederken altı tane kaniş geliyor flütleriyle ve flüt çalıyorlar yani. Ve ellerinde. Hmm. Makarna tabakları var. Ha evet, bir de makarna tabakları evet ya ben de boş baktım ne demek <gülüyor> Neyse. Bu arada gelen gelenler gitmiyor, herkes Hayır, kalıyor. Hayır tabi Sahne Kalabalıklaşıyor Tabi işte mesela lemurlar getirdikleri o bayrakları vesaireleri asmış, trampetlerini çalar çalarlarken saksanlar papyonlarıyla o iplerin üzerine oturmuş e, tilkilerin getirdiği kekleri pastaları seyrediyorlar. Bu arada tombul kediler ağaçlara tırmanırken işte e, kanişler makarnaları taşıyor. Yani ortam şu anda evet. bu iyice çıldırdı <gülüyor> yani. E, yedi de. Gedige geldiğimizde e, bu sefer ayılar geliyor e, ve onlar e, işte masa, sandalye vesaire taşıyıp buraya oturacağız izniniz dedi yani şeye katılıyorlar muhabbete katılmaya Aha. geliyorlar yani e, işte tabii ki diğer taraftaki bütün faaliyetler sürüyor bu arada kanişler kedileri kovalamaya başlamış efendime söyleyeyim saksanlar, saksanlar uçuşmuş vesaire sonra sekiz oluyor sekizde e, yine ...bizim bu bitmeyen meşhur çorba muallanın elinde hala... Ee, ...işte deniz papağanı... ...bunlar tukan değil mi? Hayır. Değil değil ee, mi? Bu deniz papağanı biliyorum bunu... Şey, bak, ...şu gagaların Hayır, ama üstünde bu... de bir şey var... ...böyle mavi tamam, e, ha. akar mı deniyor? Evet akar galiba. Aha. Akarı mavi renkli ...böyle sanki e, güney kutbuna yakın bir yerlerde yaşayan... Ha. ...belki Patagonya'da falan yaşıyordu... Şimdi... ...öyle bir tür var. Tamam tukanla ben karıştırmışım... ...değilmiş... Ee, ondan sonra martı mini... gibi bir hayvan var. Hmm, anladım. İşte sekiz tane deniz papağanı geliyor. Vişneli kekleri var. Gagalarında birer buket çiçek var. Onlar geliyorlar. Bu arada işte ayılar da iyice yerleşmiş. Ee, kediler <gülüyor> tuhaf şapkalar evet. takmış. Yani bu parti şapkaları vardır Aha. ya onlar işte herkes yiyecekler taşıyor bir yerden bir yere. Tilkiler kızaklarını çekiyorlar vesaire ve muhalla hala çorba içiyor. <gülüyor> Lemurlar hala trompetlerini. <gülüyor> Lemurlar trompet çalıyor işte kanişler flütlerini üflüyor vesaire. Niye muhalla hala çorba içiyor bu anlaşılmaz <gülüyor> bir şey. <yani. gülüyor> şok olmuş <gülüyor> bence. Ondan sonra 9'a geliyoruz işte. 9'da mualla yine bu bitmeyen çorba devam ediyor. Ne var içinde o çorbanın arkadaşı <gülüyor> nasıl bir çorba? 9 tane maymun geliyor işte balonları var bunların tepsilere dizilmiş muzları var vesaire. O çorba <gülüyor> bitmeden kalkmak yok demiş. <gülüyor> <sannetiz. O gülüyor> Birisi öyle duruyor. yani. Ondan sonra tabii şenlik devam ediyor etrafta. Ondan sonra bir anda herkes kaçışıyor. Hiç kimse kalmamış. Hava da karardı. Hava da böyle bir kararmış. Muhalla'nın gözler fal taşı gibi açılmış. Çünkü tam 10 tane timsah gelmiş ve ellerinde kocaman bir kutu var. Üstelik de hurra diye bağırıyorlar. <gülüyor> Muhalla gerçekten fal taşı gözlerine böyle bir ürkmüş belli. Hani çorbayı dökmüş bile olabilir o anda. Şimdiye kadar her şey normaldi sanki. Sanki birdenbire <gülüyor> ürktü. Ve e, ağacın arkasına saklanıyor muhalla ama kaçmıyor yani hala orada. E, çünkü meraklı yani bir yandan ne olacağını merak ediyor. Çorba da bitmiş bu Ç arada. Çorbayı evet kenara ya bırakmış yani öyle bir şey. Ondan sonra e, işte ağacın arkasına saklanıyor hemen. E, acaba ne, oluyor? ne olacak işte beni öğle yemeği niyetine o kutuya mı koyacaklar ne olacak falan diye beklerken... Timsahlar kutuyu bir açıyorlar... E, içinden kocaman bir pasta çıkıyor. Yani tam bir doğum günü pastası. Çünkü mini mini muallanın bugün meğer doğum günüymüş. O anda bütün hayvanlar tekrar ortalığa doluşuyor. İşte e, deniz pap papağanları uçuşuyor. İşte ondan sonra maymunlar dallarda sallanıyor. E, kanişler flüt üflüyor. Kediler dans ediyor. Tayga, bağırıyor. Tayga bağırıyor. Bütün bu ortam birdenbire. Kaç birden tane mum var galiba. Orada beş tane mum var. Evet. Taygadan büyük yani. <gülüyor> Ondan sonra bayağı bir cümbüş şenlik oluyor ve e, bir güzel e, eğleniyorlar. Biz de bu arada ne yapmış oluyoruz? Tam ona kadar saymış oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle çok şeker bir kitap. Resimleri de çok güzel, çok, güzel, çok eğlenceli. Çok şenlikli. Çok şenlikli, çok şenlikli ve ya aslında e, şey, şu da çok güzel değil mi? Buradan hani bir tane kısacık bir tekerleme evet. var ve o tekerlemeden yola çıkıyoruz. Onu e, O tekerlemenin izinde aslında bir sürü e, bir şey yaşıyoruz. Kocaman bir şenlik evet. yaşıyoruz mesela. Bir doğum günü partisine ulaşıyoruz en sonunda. Ve bu arada hep çorba içiyor. Yani o hani diyebileceğim bir şey yok. O konuda bir yorum yapamıyor. Güzel demek ki çorba. <gülüyor> demek ki ya güzel. Ya da çok ki kötü. <gülüyor> i̇şte e, bu şekilde ona kadar e, saydığımız bir sayma kitabı. Yani bu e, aslında hani e, bu kitabın arkasında bir yaş cetveli var. Bütün Çocuk Cenneti kitapların arkasında bir yaş cetveli oluyor. Bunun arkasında bu üç buçuk anlamına geliyor. Üç buçukla e, altı buçuk arası e, demiş e, buradaki şey. Ama ben hani iki yaş... İki artı diyorum yani hani değil mi? Evet yani çok... şey e, çok melodik kısa kısa. Evet evet bayağı eğlenerek. Çocuklar da hani ilgisini çeker ufak çocukların. Eğlenerek oynayarak bunları canlandırarak. Tabii tabii hani bir her sürü... sahnede kim gelmiş tek tek onların takibini yapmak çok eğlenceli olur küçük tabii. yaş grubu. Sonra için. ne yapmaya devam ediyorlar mesela evet. parti nasıl devam ediyor orada hangi hayvan ne yapmaya başlamış. Mesela bunların sesleri nasıl sesler hmm. bunlar da e, ilginç olabilir. Ne yer ne içer bu hayvanlar tabii ki pasta börek dışında bir şeyler yiyor olmama evet. lazım. E, hani bunlar üzerinden gidilebilir ve dolayısıyla bir sürü e, güzel konuya da kapı açan. E, bu arada ama ısrarla ona kadar saymayı öğreten. <gülüyor> <gülüyor> ama tabii yani hani o ritmik e, meseleler çok önemli oluyor çocuklar evet. için. Ve e, seviyorlar da saymayı zaten. E, dolayısıyla böyle bir kitapla saymak da çok keyifli, çok eğlenceli. Benim için de çok eğlenceli. E, dolayısıyla hepimiz eğlenebiliriz. Çoluk çocuk diye düşündüğüm <gülüyor> evet. bir kitap. Mini mini muhalle. <gülüyor> evet resimler de bu arada Yine, sur, sur boyayla yapılmış sanırım. E, ama karışık çok, teknik gibi çok geliyor bana ama. Re, canlı... ...parlak güzel... Ee, hani o doğa, evet, evet, ...doğadaki güzel. şeyleri... Işte ...hayvanların dışında da işte ağaçlar... ...bitkiler... ...baya renkli eğlenceli sahneler... ...yani burada U doğal U U U olmayan düşün. sadece hayvanların... E, ...getirdikleri yiyecek içecek ve parti malzemeleri... ...yani hani onlar onları getiriyor olamaz... ...onun evet. dışında her şey tamamen doğal... Yani, e, ...görünüyor... E, ...çok da keyifli çizimler... E, ...bugün... E, ...Nesin Yayın Evi Çocuk Cenneti kitaplığından... ...mini mini muallayı bir dinleyicimize armağan edeceğiz... Ee, biraz sonra çok sevdiğimiz yani bizim çocukluğumuzun e, çok sevdiğimiz programlarından bir tanesi Susam Sokağı'ndan bir şarkı çalacağız şimdi. Aslında hatırlıyorsunuzdur. Telefon numarasını söyleyelim istersen sonra unutuyoruz. Tamam daha şarkıyı söyleyecektim da Tamam, tamam. Söyle. olur. <gülüyor> e, şarkı e, da saymaya yönelik bir şarkı. 12'ye kadar hani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani, var diye bir say evet. sayı saydıran şarkı. İşte o e, şarkının orijinali e, The Pointer Sisters tarafından söyleniyormuş meğer. 1970 küsurlarda 77'de, 77'de, 77'de ilk kez, ilk kez yayınlanmış. yayınlanmış. Ondan sonra... sonra da her programda aralıksız olarak tekrarlanmış. Ama bir de ilginç bir bilgi var. E, birden bir hariç diğer tüm sayılar için şarkının birçok versiyonu yapılmış. Evet. Farklı üsluplarda. Caz, işte hip hop vesaire bir şeyler yapılmaya uydurdum şimdi de e, o listeyi. Ama bir sürü versiyon yapılmış. Evet. Bir tek bir için yapılmamış. O da ayrı. E, bu şarkıyı da e, çalıyoruz. Çok eğleneceğimizi düşünüyoruz. Telefon numaramız. 0212 343 4040. 12. Six, seven, eight, eight, nine, ten, eleven, twelve. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayınımız devam ediyor. Çocuk Kitapları Bir Dolap Kitap'ta mini mini muallayı armağan ediyoruz. Çocuk Cenneti kitaplığından aramaya devam edebilirsiniz. Öğretmenler Günü dedik bugün. O yüzden bugüne özel bir kitap seçtim ben. Çok sevdiğim bir kitaptır. Sınıftan Yükselen Sesler. Rob Buyo tarafından yazılmış. Altın kitaplardan çıkmıştı bu kitap ve geçen sene çıkmıştı. Çeviren de... Eda Aksan Türkçesi Sınıftan yükselen sesler kitabın ön sözünde işte John Irving'in yazdığı bir ön söz var diyor ki bu sevimli romanı ilk kez okuyup hayran kaldığımda kocaman bir adamdım ve tekrar çocuk olabilmeyi diledim. Sınıftan yükselen sesler hepimizin sahip olmayı istediği bazılarımızın da sahip olduğu insan yaşamını değiştiren bir öğretmeni anlatan mükemmel bir roman diyor. Eee Bay bize tanıtan çocuklara gelince Onlar da büyüleyici öğretmenleri kadar Özgün size hem arkadaşlarınızı Hem de düşmanlarınızı hatırlatacak diye Devam etmiş Bay Terupt Bir okula yeni başlayan Okulun yeni öğretmeni Sınıf işte 7 tane çocuk var Ders verdiği sınıfta Ve hikayeyi bu çocukların ağzından Dinliyoruz sırayla ee, ve, aynı olayı mı anlatıyor yoksa hani? Evet. E, ama şöyle işte e, e, kitap bölümlere ayrılmış Eylül'den başlıyor ve e, işte o, bir okul yılı boyunca devam ediyor e, ve o ay ay bölünmüş e, ay ay başlıklandırılmış bölümlerin altında da işte Peter, Jessica, Luke, Alexia, Jeffrey, Daniel ve Anna 7 çocuk e, onların isimleriyle alt başlıklar var ve ee, her biri olayı aynı olayları farklı bakış açı, kendi bakış açılarıyla anlatıyorlar ama bir yandan bir e, zaman ilerliyor. A, ara ara aynı olayı farklı bakış açılarıyla e, dinliyoruz. Zaman zaman da biraz hani zaman ilerleyerek devam ediyor ama takip edebiliyorsun rahatlıkla hikayeyi. E, bu çocukların her biri hani Bambaşka tipler. Hiçbiri birbirine benzemiyor. İşte Peter e, dersleri kaynatmaya çalışan bir çocuk mesela. Haylaz bir çocuk. E, o yüzden yeni öğretmen gelince onu işte e, çaylak öğretmen olarak tanımlayıp e, nasıl olsa bu adam yeni. Ben istediğim gibi davranabilirim ve e, her türlü şeyi deneyebilirim. Yani sınırlarımı zorlayabilirim gibi hmm. düşünen bir çocuk. E, Jessica... Öğretmeni gibi yeni gelmiş o da annesiyle başka bir eyaletten taşınıp gelmişler kimseyi tanımıyor yabancılık çekiyor ve kendini hep böyle çok kitap okuyan bir çocuk kitapların arkasına sığınarak gizliyor. Luke var Luke sınıfın çalışkan çocuğu sürekli beş peki alan işte yıldız öğrenci ve yeni her türlü fikre açık bir çocuk. Alexia zorba bir kız, yalan söylüyor, işte başka e, kızları e, kullanıyor, hmm. yönetiyor, e, eziyor. De var. <gülüyor> evet, <Anladım> şiddet <gülüyor> e, eğilimi var. E, Jeffrey diye bir çocuk var, o e, o da tam tersi, geriye çekiyor kendini. Ortalıkta çok görünmeyeyim, işte kimse bana dokunmasın. Aslında bir sınıfta bulabileceğimiz her türden yani, model evet. var, evet. E, Daniel zayıf bir karakter Alexia'nın pardon yönettiği çocuklardan biri biraz da şişman bir kız kendini hep böyle zayıf görüyor yani şey ruhsal anlamda zayıf görüyor ve Anna var Anna da annesi 16 yaşındayken Anna'yı dünyaya getirmiş evlilik dışı bir çocuk olduğu için işte annesiyle çok iyi bir ilişkisi var ama hep böyle Anna kendini bir biçimde diğer insanlardan ...koparmış, e, uzakta duruyor... ...çok fazla insan içine çıkmıyor... ...ve tek derde annesinin mutlu olmasını sağlayabilmek... ...yani düzgün bir... Yani ...normal kabul edilen bir aileye sahip olabilmek... ...o da mesela şey düşünüyor... ...Bay Tarıp da evli değil... Işte ...annenin <gülüyor> ikisini Anladım. çöp çatanlığını yapacak... E, ...çocukların hikayeleri bunlar ve... E, ...Bay Tarıp sınıfa girer girmez... ...daha ilk günden itibaren... ...aslında sıra dışı bir öğretmen olduğunu... ...hissettirmeye başlıyor... ...bir tane oyun ortaya atıyor... Peki ee, bu sana neyi hatırlattı? Çok özür dilerim araya girdim ama. Neyi hatırlattı? E, bir tane öğretmenli bir kitabımız var. Hani yine Çocuk Cenneti kitaplığında. Ha evet. Sıradan bir okul sıradan, günü. Sıradan e, evet orada da. Resimli bir kitaptır yine. Evet doğru orada da. Sıra dışı bir öğretmen. Sıra e, dışı. E, bay. E, adını, hatırlayamıyorum adını hatırlayamıyorum ama hatırlayamıyorum. yani sı, evet. e, sıradan bir okul günü diye bakarsanız çok güzel bir kitaptır. Evet. E, Öğretmenler günü için o da düşünülebilirmiş yani. Evet. evet. Bay dolar sözcükleri de bir oyun ortaya atıyor. E, Tabi İngilizce'deki e, sözcükler ve harfler üzerinden giderek hı hı. bir takım oyunlar yapışlar Ama bu uyarlanmış Türkçe'ye. Diyor ki her harfi işte A harfi 1 sent, B harfi 2 sent, C harfi 3 sent diye devam ediyor. Ve bana 1 dolar edecek yani sentleri topladığınızda 1 dolar edecek sözcükler bulmanızı istiyorum diyor. İlginç bir diyor. oyunmuş bu. E, Lük... İşte sınıfın parlak öğrencisi zaten böyle şeylere çok açık. Ee, hep onun bölümlerinde arada onun bu tip sözcükler kullandığını görüyorsun. Sürekli böyle çalışıyor. Ee, bir yandan işte Bayter yaptım bütün bu çocuklarla farklı çocuklarla Farklı iletişim biçimleri kurarak onların yavaş yavaş değişmelerini sağladığını görüyoruz. Yani çocuklar kendi içlerinde kendileriyle yavaş yavaş yüzleşmeye çalışıyorlar. Bazıları öğretmene karşı ciddi tepki duyuyor Çatışıyorlar bayağı ama öğretmen hep bir belli bir mesafete ve sabırla bekliyor yani hiçbir şey yapmıyor. Ve yavaş yavaş birbirleriyle ilişkileri de değişmeye başlıyor. Çocuklar birbirlerini tanımaya başlıyorlar. Yani daha önemlisi kendilerini tanımaya başlıyorlar. Öğretmenin ne yapmaya çalıştığını işte öğretmenin yaklaşım biçimini anlamaya çalışıyorlar. Ama tabii bu uzun bir süreç yani bütün Eylül ayından başlıyor reddediyorlar, tepki gösteriyorlar, kavga ediyorlar. Böyle ha bire gerilim oluyor ya da işte problemler yaşanıyor. İnişli çıkışlı böyle bütün bir okul yılı devam ediyor ama bir noktada yani sonunda hikayenin herkes başlangıçta Eylül ayında olduğu kişiden çok farklı bir yere gelmiş oluyor. Tabi işin bir yerinde bir kaza yaşanıyor. Yani bütün hepsinin hayatını bir anda değiştiren bir kaza oluyor. Yani bir şok etkisi yaratıyor ve o kazanın o kazanın yaşanmasıyla birlikte bütün o öğretmenle geçirdikleri süre, öğretmenin onlara verdiği şeyler, söylediği sözler hepsi çocuklar için başka bir anlam kazanıyor. Yani bir anda ee, aa, evet Bay Tarıp bu yüzden böyle yapmıştı bu yüzden böyle demişti diye onu daha iyi anlamaya başlıyorlar. Ama bu başlıyorlar. Ra, yani e, rastlantısal bir olay değil mi ya tasarlanmış bir olay yani şans eseri böyle bir kaza oluyor yani bir kaza, şans eseri olmaz kaza da. Hani... Evet yani şey beklenmedik bir <gülüyor> şey yani bir şaka e, <gülüyor> yapılmaya çalışırken hani bazen olur ya öyle ummadığın bir sonuçla Anladım, e, noktalanır yani bir, hani şakayken kaka oldu diye derler, bir söz evet. vardır e, öyle hiç beklenmedik bir anda bir şey yaşanınca. Ee, ...çocuklar yani bayağı alt üst oluyorlar ve bütün öğretmenin onlara verdiği e, neleri diyeyim... E, ...akıl mı denir hani erdem mi kazandırıyor ya bilmiyorum. Bakış açısı öğretmen... diyelim evet, bakış, bakış açısıdır sadece. Evet bakış açısı yani çok evet iyi oldu. Ee, bütün e, o şeyleri verileri de... Ha, o zaman şöyle düşünebiliriz öğretmen onlara bu yöntemle bir bakış açısı kazandırdığı için... Hangi olay olsaydı zaten onu başka türlü algılamaya başlayacaklardı ve hani evet yani bu kaza tesadüfen de bu kaza oluyor oldu yani. evet, evet. Hani e zaten ne olsa ama böyle bir algı vardı artık evet. tamam şimdi e anladım yani şey e kitabın yazarı Rabuyo bir dönem öğretmenlik de yapmış 10 e yıl kadar galiba öğretmenlik yapmış e bir dolap kitapta da yazmıştım bu kitapla ilgili orada da e söz ediyordum bir röportajını okumuştum. Hani bu çocuklar gerçek kişiler mi diye Aha. sormuşlar ona. Çünkü gerçekten çocukları çok iyi tanıyor yazar bence. Ee, bu kadar farklı çocuk kafasını bu kadar güzel aktarabiliyor olması yani başka türlü açıklayamıyorum. Çocukların nasıl düşündüğünü, e, nasıl davrandıklarını çok iyi gözlemlemiş olsa gerek yani 10 yıllık o, 10 öğretmenlik yıllık... yaramış yani evet. ona bu anlamda. Ee, ve ona işte sorduklarında e, kendi öğrencilerinizden beslendiniz diye. Yani birebir bu çocuklar yoktu hayatımda diyor ama e, bütün hani rastladığım öğrencilerimin hepsi bir potada eridi yani e, tam sözlerini Hı -hı. hatırlamıyorum ama e, buna benzer bir şey diyor hepsi eriyor evet, ve aha. ortaya bu Bunlar yedi çıkıyor. çocuk e, çıkıyor diye açıklamış e, çok hoşuma gitti benim bu kitap e, sadece çocuklar için değil gerçekten hani bakış açımızı geliştireceğimizi <gülüyor> Her bakış için Herkes yani evet, isteyen herkesin herkes için, evet. e, okuyabileceği çok güzel bir roman. Sınıftan yükselen sesler altın kitaplardan çıktı. E, i̇stersen e, çekilişimizin sonucunu evet, çekilişi açıklayalım. De açıklayalım. E, bugün programın ilk bölümünde Nesin yayınevi Çocuk Cenneti kitaplığından mini mini mualla adlı resimli kitaptan söz ettik. Bu kitabı armağan ettik. Kitabı göndereceğimiz dinleyicimiz de e, yaz kocacıkta oldu. Kendisiyle yayından sonra iletişim kuracağız. Bugün öğretmenler günüydü. Tekrar öğretmenlerin gününü kutlayalım ve evet. gelecek hafta görüşmek üzere. diye veda edelim. Öğretmenler Günü kutlu olsun. Görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye. Kitap Dostu sizin okulu sundu